Bu arada Kuekuek -Kuek, sanki düşler içindeymiş gibi gözleri kapalı upuzun yatıyordu. Pipi götürdüler, hasta amana taşındı. Ne var ki tüm ölüm hazırlıkları yapıldıktan, tabutun bedenine uygun olduğu anlaşıldıktan sonra Kuekuek -Kuek birden iyileşi verdi. Çok geçmeden marangozun yaptığı sandığın işe yaramayacağı anlaşıldı. Kimi gemiciler bu beklenmedik kurtuluşa hem şaşıp hem sevinirken Kuekuek -Kuek bunun nedenini açıkladı. Tam öleceği sırada karada yapılacak küçük bir iş olduğunu anımsamış. Bunun üzerine ölmekten vazgeçmişti. Şimdilik ölemem diyordu. Yaşamak ya da ölmek yalnız senin isteğine ve keyfine bağlı mı diye sorduklarında elbette diye karşılık verdi sözün kısası. Kuyekuyek'e göre bir adam yaşamaya karar vermişse sadece hastalık öldüremezdi onu. Öldürse öldürse bir balina, bir bora ya da bu çeşitten önüne geçilmez azgın bir bela öldürebilirdi onu. Yabanıl adamlarla uygar adamlar arasında şu önemli ayrılık vardır. Uygar bir hastanın iyileşmeye yüz tutması altı ay bile sürebilir. Bir yabanıl hasta ise neredeyse bir günde toparlanıverir. Benim kue kue kimde kısa süre içinde güçlendi. Birkaç gün tembel tembel bojurgatın üstünde oturduktan sonra ansızın ayaklandı. Kollarını bacaklarını şöyle bir sallayıp iyice gerindi. Asılı sandalının başına zıplayarak zıpkını havaya kaldırdı. Savaşa hazır olduğunu bildirdi. Derken tabutunu sandık gibi kullanmak iste aklına. Eşyasını torbasından çıkarıp oraya yerleştirdi. Boş saatlerinde tabutunun kapağına türlü resimler, acayip biçimler oydu. Galiba gövdesinde karma karışık dövmelerin kaba birer kopyasıydı bunlar. Bu dövmeler kendi adasında yaşayıp ölen bir peygamberin, bir kahinin el işiydi. Koyekoyek'in bedenine çizdiği hiyerologriflerde gökyüzüyle yeryüzünün ne olduğunu anlatan tüm bir kuramlar dizisi. Gerçeği bulma sanatı üstüne gizemli bir inceleme vardı. Sizin anlayacağınız Koyekoyek'in bedeni çözülecek bir bilmece bir tek cilde sığdırılmış eşsiz bir yapıttı. Yüreği bu bedenin içinde attığı halde bu yapıtın gizlerini Koyekoyek kendi bile anlayamıyordu. Ve bu gizler üstüne yazılı oldukları canlı Parşömenle birlikte hiçbir zaman çözülmeden çürüyüp gideceklerdi her geç. Belki de bu düşünceyle Ahab, zavallı Kuekuek'e bakıp, yanından uzaklaşırken heyecanla şöyle bağırmıştı. Tanrıların bir oyunu bu. Başı adaları boyunca kayıp büyük güney denizine çıktığımız sırada, sevgili Pasifik okyanusunu selamlayarak durmadan şükürler edebilirdim. Çünkü gençliğimin büyük isteği yerine gelmiş oluyordu artık. O ferah okyanus binlerce fersah mavilikleriyle doğuya doğru uzanıyordu gözümün önünde. Bu sular tatlı gizlerle doludur sanki. Hem yumuşak hem de heybetli kabarışları içinde sakladığı ruhun belirtileri gibidir. Anlattıklarına göre İncil'i yazanlardan Yuhanna'nın Efes'teki mezarının üstünü örten toprakta ermişin soluklarıyla kabarıp dururmuş böyle. Bu deniz otlaklarında, bu kabaran uçsuz bucaksız çayırlarda, dört kıtanın bu yoksullar mezarlığında, dalgaların hiç durmadan inip kalkması, gidip gelmesi çok yerinde görünür insana. Çünkü karma karışık milyonlarca gölgeler ve karanlıklar, boğulmuş hayaller ve hayaletler, can ve ruh dediğimiz varlıklar sonsuz bir düş içinde gibidir burada. Yataklarının içinde dönerler boyuna. Durup dinlenmeyen dalgalar onların huzursuz uykularının bir belirtisidir. Dünyanın gizlerini düşünen her yolcu bu huzur dolu Pasifik okyanusunu bir gördü mü tüm denizlerden çok onu sever artık. Pasifik okyanusunda dünyanın en derin suları yuvarlanır. Hint ve Atlantik okyanusları onun kollarıdır ancak. Aynı dalgalar en yeni insan soyunun daha dün Kaliforniya'da kurduğu yepyeni kentlerin mendireklerini de yalar. Hz. İbrahim'den eski Asya topraklarının solgun ama hala görkemli kıyılarını da. Bu sular üstünde yollarına benzer mercan adaları, sayısız bilinmez takım ve içine girilmez Japonyalar vardır. İşte bu gizlerle dolu bu kutsal pasifik okyanusu tüm dünyayı çevreler. Tüm kıyılar bir tek körfezdir onun için, yeryüzünün sularla çarpan yüreği gibidir. Durmadan kabaran suları üstünde yükseldiniz mi, pan dedikleri o büyülü tanrıyı benimsemek, onun önünde eğilmek zorunda kalırsınız. Ama Ahab'ın panı pek düşündüğü yoktu o sırada. Demirden bir heykel gibi her zamanki yerinde mizana direğinin yanı başında dimdik duruyor, burun deliklerinden biriyle o güzelim ormanlarında şimdi yumuşak yürekli sevdalıların gezindiği başı adalarının tatlı misk kokusunu hiç tadına varmadan içine çekiyor, ötekisiyle de yeni kavuştuğu bu okyanusun tuzlu soluğunu bilinçli olarak kokluyordu. Can düşmanı beyaz balina şu sırada bu denizde yüzüyordu herhalde. Artık bu son sular üstüne açılıp, Japon av alanlarına doğru yol alan yaşlı adamın saplantısı büsbütün azıyordu. Dudakları bir mengenenin dişleri gibi kenetleniyor, alnındaki damarların deltası taşkın ırmaklar gibi kabarıyordu. Uykularında bile keskin çığlığı teknenin böğründe çınlıyordu. Çekilin geriye, beyaz balina pıhtılaşmış kan püskürüyor. Yüzü gözü kararmış, yanıklarla dolmuş yaşlı demirci, oraların tatlı ve serin yaz havasından yararlanıp, yakında girişilecek işleri hazırlamaya başladı. Pert, Ahab'ın takma bacağının yapılmasına yardım ettikten sonra, portatif ocağını ambara indirmemişti. Pruva direğine civatalarla sıkı sıkı bağlı olan ocak, güvertede duruyordu hala. Gemiciler, zıpkıncılar, kürekçiler durmadan demirciye başvurup ufak tefek işlerini yaptırıyorlardı ona. Çeşitli silahlarının, sandal takımlarının değiştirilmesi, onarılması, yeni biçimlere sokulması gibi işler. Çoğu zaman demircinin çevresinde telaşlı bir kalabalık birikiyor, herkes bir şeyler istiyordu ondan. Ellerinde kürekler, kargılar, zıpkınlar, mızraklar vardı. Demirci çalışırken gözlerini ayırmıyorlardı, onun kurumdan kararmış ellerinden. Yaşlı adam sabırlı koluyla sabırlı çekicini sallıyordu. Ne homurdanıyor, ne telaş ediyor, ne de herhangi bir huysuzluk gösteriyordu. Sessizce, ağır ağır, ciddi ciddi, zaten kamburlaşmış sırtını büsbütün bükerek, sanki yaşamak sırf çalışmakmış gibi, sanki çekicinin tok sesi yüreğinin atışıymış gibi çalışıyordu durmadan. Gerçekten yaşamı da buydu zavallının. Bu yaşlı adamın sağdan sola doğru hafifçe yalpalayarak zahmetli ve bir tuhaf yürüyüşü, seferin başlarında gemicilerde merak uyandırmıştı. Üst üste sonra sonra bunun nedenini anlattırmışlar ona sonunda. Şimdi mutsuz yaşamının yüz kızartıcı öyküsünü herkes biliyordu artık Bu demirci soğuk bir kış gecesi iki köy arasındaki yolda içki yüzünden gecikmiş, kendini bilmez bir hale gelip de üstüne öldürücü bir uyuşukluk çökünce yıkık dökük eski bir samanlığa sığınmış. Orada ayaklarına olan olmuş, her ikisinin de uçları donmuş. Bu itiraftan sonra yavaş yavaş yaşadığı beş perdelik dramı ortaya çıkarmıştı. Dört perdesi sevinçli, son uzun perdesi henüz bitmemiş olan acıklı dram. Bu yaşlı adam 60 yaşına kadar rahat yaşadıktan sonra yıkılıp gitmişti. Daha önce ünlü bir zanaatçıymış, çok çalışırmış. Bahçeli bir evi, kızı denecek yaşta onu seven genç bir karısı, neşeli ve gürbüz üç çocuğu varmış. Her pazar sabahı bir koruluğun ortasında yükselen sevimli bir kiliseye gidermiş. Ama bir gece kurnazca kılık değiştiren yaman bir hırsız karanlıktan yararlanıp onun mutlu evine girivermiş. Varını yoğunu almış götürmüş. İşin kötüsü bu hırsızı bilmeyerek evine sokan da yine demircinin kendisi olmuş. Şişenin içindeki şeytanmış bu. O uğursuz tıpa yerinden çıkar çıkmaz şeytan dışarı fırlamış demircinin evini yıkıp yakmış. Demircinin dükkanı pek haklı, pek akıllı uslu, pek hesaplı nedenler yüzünden, evinin alt katındaymış, giriş kapısı da ayrıymış. Onu seven genç ve sağlıklı karısı, kolları dinç kalmış, yaşlı kocasının gümbür gümbür çekiç vuruşlarını keyifle dinleyebiliyormuş her zaman. Duvarların ve zemin tahtalarının arasından, yumuşayarak sızan bu sesler çocukların odalarından tatlı tatlı duyulurmuş ve bu adamın çocukları güçlü bir çalışmanın demir ninnisiyle mışıl mışıl uyurlarmış ah ölüm ne diye vaktinde yetişmedin bu yaşlı demirciyi iyice yıkılmadan alıp götürseydin genç dul karısı tatlı bir keder duymakla kalır yetim çocukları da babalarını gerçekten sayılmaya değer bir masal kahramanı gibi anarlardı ömürleri boyunca Ama ölüm, bir aileyi tek başına geçindiren, akıllı, neşeyle çalışan bir adam olan ağabeyini aldı da hiçbir işe yaramayan bu adamı bıraktı. Böylece ölümün tırpanı, demircinin iğrenç bir biçimde gittikçe çürüyen yaşamını günün birinde daha da kolay biçebilecekti. Ama neye yarar tüm öyküyü anlatmak? Alt kattaki çekiç vuruşları günden güne seyrekleşmiş. Her vuruş gittikçe daha güçsüzleşmiş. Genç kadın kupkuru gözlerle ağlaşan çocukların yüzüne bakarak pencerenin yanında put gibi kalmış. Körük solumaz olmuş, ocak küllere boğulmuş, ev satılmış, kadının üstünde mezarlığın uzun yeşil otları bitmiş, çocukların ikisi analarının yanına gitmiş. Ve evsiz barksız kalan yaşlı adam yaslar içinde sendeliye sendeliğe bir serseri gibi yollara düşmüş. Başına gelenlere hiç kimseler üzülmüyormuş. Kıvır kıvır altın saçlı çocuklar bile onun ak saçlarını hor görüyorlarmış. Ölüm öyle bir yaşam için tek çıkar yol görülür. Ama ölüm bilinmeyen garip dünyalara açılmak demektir. İnsan o kapıdan çıkınca uçsuz bucaksız, uzak, yabansı ve kıyısız enginleri selamlar ilk kez dört bir yana yayılıp dünyayı kucaklayan okyanus ölümü özleyip de kendilerini öldürmeyi ayıp sayanlara kollarını açar. Akla hayale sığmayan korkuları ve yepyeni bir yaşamın görülmedik serüvenleriyle önlerine serilir. Uçsuz bucaksız pasifik okyanuslarının barından binlerce deniz kızı şu türküyü söyler onlara. Gelin buraya yüreği yanıklar. Kendinizi öldürmek suçunu işlemeden ölüme kavuşursunuz burada. ''Burada ölmeden gerçeküstü harikalar görürsünüz. Gel buraya. Senin sevmediğin, seni sevmeyen karalılar dünyasını bırak. Her şeyi ölümden de çok unutturan bu yaşama gömül. Gel buraya. Mezarlığa taşını dik de gel. Evlen bizimle.'' Sabahları gün doğarken, akşamları hava kararırken, doğudan batıdan bu sesleri duyan demircinin ruhu sonunda ''Peki geliyorum.'' demiş. Böylece Pet Balina avına çıkmış. Bert saçı sakalı birbirine karışmış, köpek balığı derisinden pürtüklü önlüğüyle, öyle üstü ocağıyla örsünün önünde duruyordu. Örs, demir çemberli bir kütüğün üstüne konmuştu. Bir eliyle bir kargının ucunu ateşe uzatmış, öteki eliyle de ocağının ciğerlerini işletiyordu. O sırada asık suratlı kaptan Ahab, elinde küflü küçük bir meşin torba ile geldi. Biraz uzakta durarak, Pert, demiri ateşten çekip, örsün üstünde dövmeye başlayıncaya kadar bekledi. Kırmızı demirden bol kıvılcımlar uçuşuyor, birkaçı Ahap'a kadar geliyordu. ''Bunlar senin deniz kırlangıçların mı, Pert? Hep ardından uçuşuyorlar böyle. Uğurlu kuşlardır bunlar, ama herkes için değil. Bak, yakıyorlar insanı, ama sen hiç yanmadan yaşayabiliyorsun ortalarında.'' ''Ben tepeden tırnağa nasıl olsa yanmışım da ondan ahap kaptan'' dedi Pert, bir an çekicine dayanıp durarak. ''Ben yanmaz olmuşum artık. Yanık yerler bir daha yanmazlar kolay kolay. Hadi hadi sus artık. Bana göre değil senin o sönük sesindeki fazla durgun, fazla uslu keder. Ben de mutsuzum ama başkalarının kederi azgın olmadı mı sinirime dokunuyor. Sen çıldırmalısın Demirci. Söylesene, ne diye çıldırmıyorsun? Nasıl yaşayabiliyorsun delirmeden?'' Tanrılar hala sana kim bağlıyor da mı delirmiyorsun. Neydi o yaptın? Eski bir kargının ağzını düzeltiyordum Kaptan. pürüzler çentikler vardı üstünde. Ama böylesine hırpalandıktan sonra, dümdüz pürüzsüz yapabilir misin onu sen. Yapabilirim sanıyorum. Kaptan.